Ondan sonra Cenab-ı Hak bize bir kemal hali bildiriyor. İyilik kötülük bir olmaz. Evet iyilik, de, iyilik güzel bir şeyler ama o kadar, bir hududu var. Kötülüğe kötülük yapmak o da güzel bir şey değil. İyilik, iyilik yapmak güzel bir şey o kadar. Bakın en mühim burada, sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle diyor. Cenab-ı Hak bunun misallerini verir, nasıl bu kötülük en güzel şekilde önlenir? Yusuf suresinde misal veriyor Cenab-ı Hak. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a en ağır bir cürüm işlediler. En vicdanlısı şeye attı, kuyuya attı. Seneler sonra Yusuf Aleyhisselam'ı karşılaştı. Yusuf Aleyhisselam onları bir tazir etmiyor, azarlamadı. Bak beni böyle perişan ettiniz, babamı perişan ettiniz, babam bir peygamberdi, utanmadınız mı, etmediniz mi diye bir tarihde bulunmadı. Devamlı ona ikram etti. Onlar en sonu dediler ki ayette evet dediler, sen Yusuf'sun dediler. Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler Yusuf aleyhisselam bir fazilet daha gösterdi eskileri başa kalkma yok dedi bir şal attı bir örtü attı üstlerine kendini affettiğini bildirdi bir de onlara yol göster Allah mağfiret sahibidir dedi buyurdu o merhametleri en merhametlisi buyurdu yine daha aşağıda ayetlerde aramızda o zaman şeytan girdi buyurdu Cenab-ı Hak niye bildiriyor bize bunu demek ki kötülüğü en güzel savmanın bir metodu ve bu Efendimizin hayatında bunların şahaneleri var. Sahabenin hayatında şahaneleri var. İşte Ebubekir radıyallahu an, Ayşe Vadim'de iftira atanlardan biri, Ebu ben çok sadaka verdi, Mista ismi bir çıktı. Efendim bundan sonra sadaka vermeyeceğim dedi. Nursi ayet indi, 20 küsürüncü ayetler. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? E, Bekir adım, evet dedi Allah'ım beni affetmesini isterim dedi. Misra tekrar sadaka vermeye devam etti. Velhasıl fazilet fazilet yani Cenab-ı kulunun cennete layık hale gelmesini arzu ediyor. Nasıl bir saraya, bir mutantan bir yere ehli olan kimse alınır cennette o şekilde. Ehli olmazsa alınmaz. Mevlana Hazretleri bir misal veriyor yine Mesnevi için de. O Bağdat'ın ihtişamlı zamanlarını bildiriyor, kendi devre. Afedersin, Bağdatlı diyor, bir diyor, merkep diyor, sabahtan akşama kadar gezdirildi diyor. O diyor, Bağdat'ın o ihtişamını hiç görmedi diyor. Bir yerde diyor, karpuz kabuğu gördü, kavun kabuğu gördü. Onlarla ziyan etti ömrünü diyor, bu vaktini diyor. Yani onun gibi olma diyor, beblan hazretleri. Allah'ın sen ikramını gör. Şu ilahi ihtişamı, şu ilahi azamet tecelli, şu ilahi kudret akışlarını gör. O Bağdat'taki karpuz kabuklarına takılan merkep gibi olma diyor. İlahi ihtişam karnına, Kur'an karnına duygulan hislen, incel, zarifleş. Cenneti layık hale gel. Ondan sonra bunu ancak sabredenler kavuşur diye cenab Bunlar kolay bir hal değil. Yani, kalbin fazileti ermesi kolay bir şey değil. O temkin, o istikameti bozmaması, işte sümmestakama buyuruluyor. Varlıkta, yoklukta, hastalıkta, saatte her an o istikamet halini bilmek. Bunu ancak sabredenler kavuşturul diyor. Zenginlikte sabredenler. malın bir kulü'l-af, riyazat halinde kullanmasını bilenler. İsraf etmeyenler, cimrilik etmeyenler, Allah yoluna infak edenler hastalıkta yoklukta vesaire Eyübaley selam misani mel abd onu güzel buldu cenaba bak bu Bir sabır silahı kullananlar. Güç kuvvet esasını o gücün kuvvetini nereye sarf edeceğini idrak edenler. Her şeyde sabır. İşte bu güzelde ancak sabredenler kavuşturulur. Bunu ancak hayırdan büyük nasibi olanlar kavuşturulur. Demek ki bu nasibi arayabilmek en büyük istikbalde bu. Aman benim istikbalim ne olacak? Aman şeyim ne olacak? Aman çocuğumun istikbali ne olacak? Yani esas istikbal bu. Cenab bilenlerle bilmeyen bir olur mu bu? İşte bilenlerle de marifetullah Cenab bakı bile bilmek. Sadece den kâimen Cenab bak buyuruyor. Ahiret endişesi içinde bulunanlar buyuruyor. İlahi rahmetten Cenab Hak'tan rahmet dileyenler buyuruluyor. İblis peşimizde devamlı. Her an için bir şey sokup çıkıyor. Onun karşılığı Cenab-ı billah diyor. Eğer diyor de iblis diyor bir fitne bir vesvese verirse diyor. Aman benim malım ne olacak biraz öbürüne kalsın. Benim istikbalim ne olacak teslimiyeti bozucu şeyler. Şeytan da çalışıyor devamlı. Cenab-ı ikaz billah diyor. Öyle bir şey şeytan içeri bir vesvese verdiği zaman sığın buyuruyor Cenab-ı Hakk'a sığın buyuruyor.